Kıymetli dostlar, muhterem Hazirun, bildiğiniz üzere Bakara Suresinin 189. ayeti kerimesinde kaldık. Ve geçtiğimiz haftada 188. ayeti kerimede şu hususlara temas etmiştik. Hatırlayınız lütfen. Ki Allah Azze ve Celle 188. ayeti Celile-i Tayyibesinde haram kazançla elde edileni yenmesi noktasındaki tehlikeyi bizlere beyan buyurmuştu. Yani bir kazanç var. Bu iki yolu olabilir. Biz 188. ayeti kerimenin üzerinden bunu öğrendik. Allah azza ve celle bize bunu haber verdi. Dedi ki: "Haram kazanç elde etmeyiniz. Kursağınızdan ancak geçecekse o helal olsun." Bunu konuştuk. Bunu fertlerin ve toplumsal veya toplumların üzerinden konuştuk. Yöneticilerin üzerinden konuştuk. Onların haram yeme noktasındaki hassasiyetlerinden örnek vermiştik hatırlayınız. Selef kadınları kocalarını işe uğurlarken neler söylüyordu onu konuşmuştuk. Hatta iki tane Ömer'i misafir etmiştik hatırladınız mı? Bir tanesi Ömer İbni Abdülaziz radıyallahu anh bir diğeri ise... Ömer İbn-i radıyallahu an idi. Onların üzerinden bir yöneticinin haram kazanç elde etme noktasındaki tedirginliğini anlamaya çalışmıştık tefsir-ül Furkan'da. İnşallah şimdi ise 189. ayeti i kerimeden olmak üzere dersimize devam edeceğiz. Ben tilavet edeceğim inşallah ondan sonra da ayeti anlamaya gayret göstereceğiz dostlar. Şöyle buyuruyor Subhanahu ve Teala. 189. ayet-i kerimesinde. Bismillahirrahmanirrahim. Mealen ise şöyle buyuruyor. Sana hilal şeklinde yeni doğan ayları sorarlar. De ki onlar insanlar ve özellikle Haç için vakit ölçüleridir. İyi davranış asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Lakin iyi davranış korunan ve ölçülü giden kimsenin davranışıdır. Evlere kapılarınızdan girin, Allah'tan korkun, umulur ki kurtuluşa erersiniz. Şimdi dostlar, bu ayeti kerimede Allah subhanehu ve teala, ilerle alakalı sorulan sorular ve yöneltilen e, sualler üzerine bir ayet-i kerime indiriyor ki bu odur ama e, biz bunun detayına ve tafsilatına girmeyeceğiz çünkü bildiğiniz üzere gerek ramazan başlangıcı ve bitişi olsun gerekse arafat olsun yani hac ibadetinin tayini ve tespiti olsun tamamen kameri aylarla alakalıdır ve Allah azze ve celle ayet-i kerimenin birinci kısmında bunu beyan buyuruyor İkinci kısmında ise dikkat buyurdunuz mu bilmiyorum ama mealini okurken dedik ki Allahu u Azimuşşan evlerinize haç dönüşünü kastederekten birazdan detayına gireceğim inşallah. Evlerinize diyor arkadan girmeyiniz normal kapıdan giriniz buyuruyor Allah. Şimdi bunu anlamaya çalışacağız. Bize bu ayetin bu kısmından inşallah bu akşam tefsir Furkan'da çoklarca azık var. Şimdi bu ayetin nuzul sebebini incelediğimiz zaman Allah Subhanahu ve teala hani diyor ya ayet-i kerimede evlerinizin arkasından girmeyiniz, normal kapıdan giriniz. Peki ne oldu da Allah böyle buyurdu? Ne oldu da Allah azze ve celle böyle bir hitapta bulundu? Şimdi baktığımız zaman ayetin nuzul sebebine dostlar. İslam'dan önce yine biliyorsunuz Haç ibadeti vardı ve cahiliyede de kendilerine ait e, haç e, keyfiyeti vardı. Tabi İslam'la şereflendikten sonra sahabeler ve Müslümanlar e, yine haç dönüşü e, evlerinin arkalarından bir delik oyarak evlerine girmeye teşebbüs ettiler. Ki şimdi izah edeceğim e, bunu hangi kasıtla yapıyorlardı biliyor musunuz dostlar? Allah azza ve Celle'den kendilerinden razı olması ümidiyle yani Allah azza ve celle'ye kendilerini daha çok yaklaştıran bir amel olması ümidiyle sürünerek hatta müfessirlerin bir birçoğuna göre bakınız tefsir kitaplarına evlerinin arkalarına diyor oyuk oyarlardı sürünerek girerlerdi diyor. Yani şu kastediliyor. Şöyle yapıyorlardı dostlar. Anlamaya çalışıyoruz. eee Evlerinin arkalarına bir delik deliyorlardı, ihramlıyken haç dönüşü ve oradan evlerine sürünerek giriyorlardı. Bunu hangi kasıtla yapıyorlardı? Biz burayı anlamaya çalışıyoruz. Onların bunu yapmalarından tek bir kasıt vardı, birre erişmek. Yani Allah'ın razı olduğu bir kul olabilmek ve Allah'a daha çok yaklaşan birileri ve o zümreye dahil olabilmek. Onların derdi buydu. Çünkü onlar böyle bir amelin sürünerek ihramlıyken haç dönüşü böyle bir amelin böyle eve girişin Allah'a yaklaştırıcı bir amel olduğu zannını taşıyorlardı. Ama Allah tasih etti. Allah Azza ve Celle hitap buyurdu. Dedi ki öyle değil. Bir dediğiniz olay var ya Allah Azza ve Celle'nin razı olduğu kul kulluk formatı. Daha doğrusu Allah'a yaklaştırıcı bir amel türünden değildir yaptığınız dedi Allah. Kapılarınız dururken evin arkasından dolaşarak ihramlıyken haç dönüşü beni bu amel Allah'a yaklaştıracak düşüncesi sürünerek eve girmek anlayışı Allah'a yaklaştırıcı bir amel değildir. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimeden bize böyle seslendi. Peki dostlar bizim azığımız ne? Biz bu ayeti kerimenin ve bu hitabın üzerinden neyi öğreniyoruz? Şunu öğreniyoruz. Onu tek bir cümleyle ifade edeyim. Biz Tefsirul Furkan'da bir iznillah teala çoklarca farklı zihniyetler öğrendik, değil mi? Ee, öteleyici zihniyeti öğrendik, bahaneci zihniyeti öğrendik. Ondan sonra e, çoğaltabiliriz. Yeni bir zihniyet öğreneceğiz bugün. Allah azza ve celle'ye yaklaşmak kastı ve muradıyla Bence ve bana göre zihniyeti olmaz. Vallahi benim niyetim halis. Ben çok samimi duygularla bu işi sadece Allah benden razı olsun diye yapıyorum. Düşüncesinden hareketle Allah razı edilmez. Ta ki onun Allah Azza ve Celle'nin razı olacağı hudutlar içerisinde hareket edene kadar. Burası anlaşıldı mı dostlar? Biz peki bu söylediğim zihniyeti bugün yaşıyor muyuz? Yani bence ve bana göre bu doğru zihniyetini yaşıyor muyuz? Bence böyle yaparsam Allah benden memnun olur. Anlayışını taşıyor muyuz? Vallahi taşıyoruz. Birçok tartışmaya belki birçoğunuz da şahit olmuştur. Yaşamışsınızdır. Münazara ediyoruz, müzakere ediyoruz kardeşlerle. Diyorum ki Allah Subhanahu ve Taala bu işten ancak bu şekilde razı olur diyorum. Diyor ki bence değil. Diyorum ki kardeş bence de değil diyorsun da bunu heriye temellendiriyorsun. Bunu nasıl ifade edebiliriz? İşte bunun açıklaması bana göre zihniyetidir. Bence zihniyetidir. Bu ayetin üzerinden sahabeler ne yaptılar? Sadece Allah'a yaklaşmak kastıyla bir Allah'ın razı olduğu kullardan olmak muradıyla temennisiyle evlerinin arkalarından sürünerek içeriye gidiyorlardı. Allah dedi ki niyetiniz ne kadar samimi olursa olsun halis olursa olsun ben eğer ki bu amelden razıyım demediysem ben razı değilim. Bunu öğretti Allah bu ayetin üzerinden bize. Demek ki bence ve bana göre zihniyetiyle Allah eğer razı olacağı ameli beyan etti de ve bunun dışında hareket ediyorsak niyetimiz ne kadar samimi olursa olsun Allah razı değildir. Burası önemli dostlar. Buranın anlaşılmasını istirham ediyorum. Yani bence ve bana göre zihniyeti geçerli değildir. Amellerde belirleyici olan Allah azza ve Celle'nin hudutlarıdır. Emirleri ve yasaklarıdır. Ayette bir şey dikkatinizi çekti mi? Şimdi esas oraya geliyorum. Leysel birru dedi Allah. Allah'ın razı olduğu kulluk anlayışından değildir. Ne? Sürünerek arkadan girmeniz. Nedir Allah'ın razı olduğu kulluk anlayışı? Söyledi Allah. Aynı ayetin içerisinde cevap verdi Allah. Dedi ki takvalı olursanız halas nedir takva Allah'ın emir ve yasaklarıyla mukayyet olmak yani eğer ki Allah ben şu işten yaptığınız takdirde razıyım dediyse işte o ameli Allah'ı razı etmek kastıyla yapmalıyız şu işten kaçınırsanız ben razıyım dediyse Allah o işten Allah'ı razı etmek kastıyla kaçınmalıyız. Yoksa bence ben böyle yapıyorum ve Allah ümit ediyorum niyetime işte sevap verecektir den Allah razı değildir. Niyet bizim Allah'ın razı olmayacağı bir ameli işlediğimiz zaman bizi teskiye etmiyor. Önemli dostlar. Eğer öyle olmasaydı Allah azze ve celle girin kapınızın arkanız, arkasından girin önünden girin. Bu alanı serbest bırakırdı Allah ama bize öğretti. Dedi ki bence ve bana göre zihniyetiyle amel edilmez. Teşriği alanı kastediyorum. Burası önemli kıymetli dostlar. Şimdi aslında benim söyleyeceğimi daha da anlayışlı kılan, anlaşılır kılan bir hadis-i şerif paylaşmak istiyorum. İnanın dostlar samimiyetime eğer ki ben bu hadisi zikrettikten sonra velhamdülillahi rabbil alemin desem ve bugünkü sohbetimizi bitirsem ziyadesiyle azıklanacaksınızdır. Öyle bir hadis. Yani bence ve bana göre bu iş Allah'a beni yaklaştırıyor anlayışının İslami olmadığını. Allah'ın ve Resulünün böyle bir anlayıştan razı olmadığını anlatıyor. Eğer ki Allah ve Resulü biz bu işten razıyız. Böyle yaparsan Allah seni mükafatlandıracak dediyse başımla beraber. Ala Ama değilse benceden hareketle sabaha kadar Allah'ın razı olmayacağı iş yap seni Allah'a yaklaştırmaz. Niyetin ne kadar halis olursa olsun. Önemli. Bugünün handikapı olduğu için ısrarla altını çiziyorum. Ben delil gösteriyorum barek diyor ki vallahi bence böyle kardeşim öyle değil bu iş böyle bu Kervan böyle yürümüyor yani Vallahi öyle olsaydı biz Allah'ın raul'n bu hadisi duymazdık hangi hadisi biliyor musunuz Dostlar ravisi İbni Abbas Radıyallahu an bir gün diyor ki Bence zihniyetini hakikaten yok eden bir hadisi şerif bir gün diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam hutbe irad ediyor diyor. Ve biz hepimiz Mescid-i Nebevi'de üzeri kapalı, gölge var ve mescidde Allah'ın Resulünü dinliyoruz aleyhissalatü vesselam. İbni Abbas anlatıyor. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam hutbe irad ederken o gölgeliğin dışında kalan, yani mescidin biraz dışında kalan ama hutbeyi de aynı zamanda dinleyen, ayakta duran, bir adam Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gözüne ilişiyor. Allah Resulü Ashabına diyor ki, Ashabım şu ayakta kıyam etmiş bir vaziyette benim hutbemi dinleyen kim? O niye içeri gelmiyor? i̇bn Abbas diyor ki, Ya Resulallah o Ensardan fulandır. Bir isim söylüyor. Peki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, O Ensardan fulen, sizin gibi niye mescide gelip de dinlemiyor da dışarıda dinliyor? Kıyam ederek. Subhanallah. Diyor ki i̇bn Abbas, Ya Resulallah o diyor kendisini adadı. Neye adadı diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Güneşte kıyam edip gölgelenmeyeceğine, hiç iftar yapmayacağına, hiç oturmayacağına, Kendisini Allah azza ve Celle'nin razı olmak kastıyla adadı ya Resulallah. Çok önemli. Konuşmayacağına, iftar etmeyeceğine, güneşte kıyam edip gölgelenmeyeceğine, oturmayacağına, Allah'ı razı etmek kastıyla adak yaptı ya Resulallah. Kendisini adadı. Deyince Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam hemen emir buyurdu. Dedi ki onu çağırın. Çağırın buraya gelsin. Hatta ben söylemeyeyim siz söyleyin dedi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. İbni Abbas'ı gönderdi. Deyin ki ona iftar etsin. Böyle olmaz. Böyle Allah'a yaklaşılmaz. Güneşte kıyametmesin, gölgelensin. Konuşsun. Hep kıyametmesin yeri geldiği zaman da otursun. Çünkü onun yaptığından Allah razı değildir. Buyurun. Sahabe samimi mi? Dostlar siz söyleyin. Samimi mi? Samimi. Şüphemiz var mı? Vallahi yok. İşte benceyle olmuyor bu iş. O sahabeye göre, ona göre yaptığı amel ve kıyam Allah'a yaklaştırıcıydı. Güneş ona vursun, temas etsin, ağzı susuzluktan kurusun, yapışsın, eziyet çeksin, heder olsun... Açlık çeksin hiç iftar etmesin. Bu o sahabeye göre Allah'a razı eden bir amel miydi? Evet. Ne yaptı Resulullah? Dedi ki sana göre öyle ama bize göre öyle değil. Allah'ı böyle razı edemezsin dedi ve kızdı çağırttı sahabeyi içeriye. Neyi öğrendik biz dostlar? Ayetin o ikinci kısmı çok önemli. Bugün yaşıyoruz bunu. Bana göre böyle diyor. Bana göre ve bence eğer ki ameli bir mesele ise ki teşri alanda ise dünyalık işini kastetmiyorum. Zirai ve sanayi. Vallahi bize ve bana göreler geçmez. Geçerli bir akçe değildir. Ne kadar samimi olursak olalım. Allah ve Resulünün emri bağlayıcıdır. Ayette diyor ki takvalı mı olmak istiyorsun? O zaman Allah'ın emir ve yasaklarına mukayyet olacaksın. Hiç unutmuyorum kıymetli dostlar bu derse hazırlanırken hocamın üniversite yıllarında anlattığı bir şey aklıma geldi. Onu paylaşacağım inşallah. Bence ve bana göre anlayışını ne kadar samimi olursak olalım amellerde geçerli bir akçe olmadığını anlatmak adına. Şimdi bunu yaşayan bizatihi üniversiteden hocamdır Allah ona selamet versin dua edelim çok hayırlı bir insan hakikaten ziyadesiyle istifade etmiştim kendisinden Libya'lı bir hocam bir gün yine bu ayete yakın bir konuyu konuşurken tartışırken sınıfta şu örneği ver dedi ki onun ağzından anlatayım bundan sonrası inşallah bir günde de arkadaşım bir tanesiyle namaz kılmak için mescide gittik tabi Hollanda'da oluyor bu olay Oradaki mescid kültürü buradakinden biraz farklı dostlar. Burada namaz kılındı mı diye camide kimse kalmaz. Ama orada genelde cami iki vakit arası çok yakın olduğu için de insanlar oturur. Görmediği arkadaşıyla sohbet eder, hasbihal eder. Biraz cami kalabalık olur yani hemen namazdan sonra boşalmaz. Diyor ki biz de cemaate yetişelim diye koştuk ama diyor vardık ki cemaat dağılmış. Yani hoca selamı vermiş millet yavaş yavaş dağılıyor. Biz de iki kişiyiz diyor ben ve diğer arkadaşım. Cemaat yaptık diyor, ben de imamım. Birinci rekatı kıldık, ikinci rekattayız diyor. Uğultular arkadan acayip çoğaldı diyor, tamam mı hocam? Diyor ki o oradan konuşuyor, oradan konuşuyor, kimisi Kur'an okuyor. Yani mescitteki sessizlik anlayışından ziyade, tamam Sohbet ediyor insanlar yani, birbireyle hasbihal ediyor. Tabii üç beş kişinin sesi de bir uğultu meydana getirince, hocam kendisi anlattı. Diyor ki namazda sureyi koşarken, ki sesli bir namazdı diyor, 2-3 defa yanıldım. Ayetin arkası aklıma gelmedi. Tekrar baştan aldım. Bu 3 defa, 4 defa tekerrür etti ki belli. Yani sesten ve uğultudan rahatsız olunca hocanın konsantresi belki bozuldu. O arada beraber saf tuttuğu arkadaşı eli bağlı iken arkaya dönmüş demiş ki Allah aşkına susun. Kesin demiş. Sizin yüzünüzden namazımızdan olacağız. Hoca namazında sureleri karıştırır oldu demiş elini tekrar bağlamış. Neyse selam verdikten sonra o da selam vermiş. İlginç ya namazı bozdun. Kaldığın yerden tekrar başlarsın ve namazı ikmal edersin. Bu caizdir. Ama diyor ki benimle beraber selam verdi. Dedim ki o da hocaymış veya en azından öyle hitap etmiş demiş ki hocam oldu mu? Yani sen namazda konuştun ve benimle birlikte namazı beraber ikmal ettik. Oldu mu deyince... İfade aynen şöyle. Onun için örnek olsun diye taşıdım. Demiş ki bana göre oldu. Allah kalbimi biliyor ya yetmez mi? Şu anlayış bu. Aynen hocamın ifadesi. Bana göre oldu. Diyor ki kalbim sen iyi biliyorsun Allah mı? Ben diyor sadece namazımız kurtulsun diye yaptım. Şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum? Bana göre ve bence zihniyetinden hareketle. Ne kadar samimi olursak olalım, ne kadar temiz duygular beslersek besleyelim, eğer ki o işten Allah razı değilse, onun çevresini Allah ve Resulü tayin etmediyse olmaz. Bu kardeşte olduğu gibi olmadı. Ne kadar samimi duygular beslersen besle. Hocanın namazını kurtarmak kastıyla yapsan bile, eğer ki Allah o işten razı değilse, Allah'a memnun edemezsin. Anlaşıldı mı dostlar? Şimdi inşallah ben mevzunun daha da iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak sahabe asrından iki tane örnek vermek istiyorum. Bana göre böyle, bence böyle anlayışının e, İslam'da yerinin olmadığını anlatan bir örnek. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescitten çıkıyor Medine'de. Hakikaten ben bunu anlatırken dostlar, <gülüyor> Sizler de bana göre ve bence zihniyetini hep böyle canlı tutun aklınızın bir tarafında. istiraham ediyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla mescitten çıkıyor. Medine sokaklarında yürürken bir tane ev gözüne hakikaten çarpıyor. Dikkatini çekiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bakıyor ki evin çatısında normal düz çatının haricinde böyle hafif tümsek bir kubbe var. Ebu Davud ve İbn-i Mace. Hadis sahih. Hadiste bir sıkıntı yok ha. Hafif böyle bir kubbe görüyor evin üzerinde. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ashabım şu kubbeli ev kimin? Kızıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki ensardan fulanın ya Resulallah. Peki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hiçbir şey söylemiyor. Aradan birkaç gün geçince o kubbeli evin sahibi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve tebessüm ediyor. Allah'ın Resulü tebessüm etmiyor. Rivayetten İbn Mace'nin e, ziyadeyi rivayetinden şunu anlıyoruz diyor ki Allah Resulü'nün yüzünde kızgınlık emareleri vardı. Bu birkaç gün böyle devam edince o kubbe sahibi, o evin sahibi sahabe bunu fark ediyor. Allah Resulü'nün kendisine eskisi gibi davranmadığını fark ediyor. Bizim amiyane tabirle söyleyeyim mi dostlar? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ona tavır yaptığını fark ediyor o sahabe. Gidiyor o diyor ki kardeşler ben size bir şey soracağım. Bana yardım edin lütfen. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana eskisi gibi gülmüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benimle olan ilişkisi ve hukuku eskisi gibi değil. Ben Sanırım Allah'ın Resulü bana tavırlı. Diyor ki ashab doğru söyledin. Diyor ki niye? Diyor ki sen şu kubbeli evin sahibi değil misin? Vallahi benim. Biz bilmiyoruz ama Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o kubbeli evi gördüğünde sahibini sordu. Biz de senin adını verdiğimizden bu yana Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sana böyle davranıyor. Biz bilmiyoruz niye? Sahabe diyor ki ben anladım. Rivayette aynen böyle. Diyor ki hiç oyalanmadan biz bunu canlı gözlerimizle gördük. Koştu evine kubbesini yerle yeksan etti. Evinin kubbesi yoktu artık o sahabenin. Ve Allah'ın Resulü'nün sallatu ertesi gün yine mescitten çıktı o evin önünden geçerken baktı ki kubbe yok. Döndü ashabına sordu dedi ki ashabım ''Bu evin kubbesine ne oldu?'' ''Dedi ki ya Resulallah dün böyle böyle oldu. Biz o sahabeye işin aslını söyledik. Senin ona kubbeyi gördükten sonra tavır koymuş olabileceğini söyledik. Oday bizim gözümüzün önünde evinin kubbesini yerle yeksan etti ya Resulallah.'' Deyince Allah'ın Resulü'nün selatü ve ellerini semaya kaldırdı. Ve sahabelerine nida etti. Dedi ki amin deyiniz Allah ona rahmet etsin Allah ona rahmet etsin Allah ona rahmet etsin Allah'ın Resulünü memnun etti dedi Subhanallah Hiçbir şey yok orada da Belki Allah Resulü Sadece kendisi hoşlanmadı Kertenkele gibi belki Bilmiyoruz Yani Rivayette bu ek yok ama sahabeye göre o kubbe doğruydu. Doğru mu? Güzeldi. Benceli, bana göreli, anlayıştan hareketli o kubbe olması lazımdı belki. Göze hoş geliyordu. Görüntüsü de güzeldi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ondan tavır koyacak olabildiğini, olabileceğini düşündü gitti yerle yeksan etti. Ama Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın duası, namazhar oldu. Allah ona rahmet etsin dedirdi. Nasıl başardı bunu bence ve bana göre demedi. Allah bize de nasip etsin. İkinci örneğim Hazreti Ebubekir radıyallahu an. Ben misafir edeyim o anlatsın inşallah. Şimdi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam birçoğunuzun bildiği bir örnek ama bu ifade benim çok ilgimi çekti. Onun için paylaşmak istedim dostlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vefatına yakın bir zaman diliminde Usame'nin ordusunu teçhiz etmişti. Hatırlayınız lütfen. Usame'nin ordusunu hazırladı. Gönderecekti ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrü buna kifayet etmedi. Doğru mu dostlar? Evet. bu Bekir radıyallahu an halife seçildi. Dikkat buyurun. Hiç kimse bir şey onların fikirleri sorulmadan görüşleri sorulmadan Hazreti Ömer Osman, Ali ve farklı sahabeler tek tek geldiler. Aynen ifadeler şöyle. Dediler ki ya halifeti Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bize göre, bana göre, bence tek tek herkes görüşünü söylüyor. Usame'nin ordusunu göndermemelisin. Şimdi bir dursun. Bunların ilk başında da kim geliyor? Söyleyiniz. Hazreti Ömer. Bana göre şimdi zamanı değil. Bence şimdi değil sonra. Ve buna benzer sahabelerden görüşler ortaya atılıyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an tarihe geçecek şu sözü söylüyor. Vallahi bunu asmalı, çivilemeli odamıza, girerken okumalı, bir de çıkarken okumalı. İçtenlikle söylüyorum. Benceleri, bana göreleri duydu ya. Ebu Bekir radıyallahu an yemin içerek başladı cümlesine, dedi ki söyleyeceklerime Rabbim şahittir yemin olsun ki Allah birdir ondan başka ilah da yoktur vallahi şu gözlerimle Resulün zevcelerini köpeklerin bacaklarından tutup ısırıp aha buradan buraya kadar sürüklediklerini görsem Allah'a yemin olsun ki Resulullah'ın beyan buyurduğu orduyu geri çevirmem Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın bağladığı sancak indirmem. Rabbim Ebu in söylediğine şahittir. O söylediyse Ebu e söz düşmez. O sancak inmeyecek. Ne dedi Ömer ondan sonra? Dedi ki seni bize halife kılan Allah'ım hamdolsun. Subhanallah. Gördünüz mü hassasiyeti? Resulullah gidecek demiş. Herkes ondan sonra bence böyle olsa. Ama Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Düşünün ya bu muhal bir şey. Sahabelerinin gözünün önünde köpeklerin, Resul'ün zevcelerinin bacaklarından ısıracak, buradan oraya kadar sürükleyecek. Ben bunu göreceğim ama o orduyu göndermekten vazgeçmem. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın bağladığı sancağı indirmem dedi Ebu Bekir. Radıyallahu anh. Ondan Allah azze ve celle razı olsun. Bize de böyle anlayış nasip etsin inşallah. Ne anladık bu ayetten dostlar? 189. Bence zihniyeti, bana göre zihniyeti bundan sonra yok. Amellerde geçerli akçe şer'i hükümlerdir. Mutlaki olmaktır. Allah'ın emir ve yasaklarıyla mukayyet olmaktır. Devam ediyorum inşallah. Şimdiki ayeti kerime dostlar. 190, 191. Ve 192-193. Dört tane ayeti kerime cihatla alakalı. Hepsi cihat ahkamıyla alakalı. Biz bunların hepsinin dördünü birden inşallah kombine edeceğiz. Ve içerisinden kendimize bazı yönleriyle azıklar elde etmeye çalışacağız inşallah. Ben müsaade ederseniz vaktimizi çok almaması adına mealini okuyacağım. Ondan sonra da bu cihat ayetlerinden hareketle bize neler çıkıyor onu anlamaya çalışacağız inşallah. Tamam mı dostlar? Ayet-i kerime şöyle. Sad billah. Size karşı savaş açanlara siz de Allah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin çünkü Allah aşırıları sevmez. 191 Onları size karşı savaşanları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkartın. Fitne adam öldürmekten daha da kötüdür. Mescid-i haramda onlar sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer onlar size karşı, karşı savaş açarlarsa siz de onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. 192. Eğer onlar savaştan vazgeçerlerse şunu iyi bilin ki Allah gafur ve rahimdir. 193. Fitne tamamen yok edilinceye ve dinde yalnız Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Şayet vazgeçerlerse zalimlerden başkasına düşmanlık ve saldırı yoktur diyor Allah. Şimdi burada dikkat ederseniz Meside Haram'la alakalı ve haram yani savaş hukukuyla cihat ahkamıyla alakalı tafsilatlar var. Biz buraya girmiyoruz. Cihat fıkhi olarak bu bab fıkıh kitaplarında ele alınır ve bunu inşallah muteber fıkıh kitaplarında müracaat edilip tafsilatına bakılabilir. Peki biz neyi konuşacağız hocam? Biz şunu konuşacağız inşallah. Ben cihat ayetlerinden hareketle üç tane konu başlığı seçtim. Bunlar inşallah sizlerle etüt etme gayreti içerisinde olacağız. Birincisi nedir biliyor musunuz dostlar? Erozyona uğratılmak istenen kavramlardan cihat. Bu kavram erozyona uğratılmak isteniyor. Hakikaten bir üzerinde kavram kargaşası yaratılmaya çalışılıyor. Bunu konuşacağız. İki El bunu konuşacağız. Yani fitne ölümden daha kötüdür. Buradaki fitneyi, fitneden kasıt ne olabilir? Onu anlamaya çalışacağız. Üç, özellikle Avrupa'da da yaşadığım ve şahit olduğum için, özellikle üçüncü kısmı bunu aldım. İslam'ın İslam'ın sömürgecilikten, sömürgeci kafirlerden farklı davranmadığını, hani onlar da bir yeri işgal ediyor. İslam da işte diyor ya, onlarla savaşın aynısı diyor. Böyle bir argümanı inşallah mercek altına almaya çalışacağız. Bu iddialarında ne kadar doğrular ne kadar yanlışlar anlamaya çalışacağız. Çok kısa kısa, çok detaya girmiyorum. Erozyona uğratılmak istenen bir kavram dedik. Doğru mu? Şimdi cihat içi hakikaten boşaltılmış bir kavram. Ben biliyorum bir tane hocam şunu söylemişti. Komşunla Allah rızası için ''Sadece dini ona anlatmak ve göstermek kastıyla iyi geçin, yeryüzünde en büyük cihadı yapmış olursun.'' demişti. Hiç unutmuyorum. Dedim ki, ''Subhanallah, cihat ne kadar da kolaymış ya.'' He? Sahabelerin cihat anlayışına bakın, bir de hocamın söylediğine bakın. ''Komşunla iyi geçin, cihadı ekber yapmış olursun.'' Yalan. İslam böyle bir cihattan asla bahsetmiyor. Bunun İslam'da adı farklı. ''Komşunla iyi geçin.'' Adı bu. Cihat değil. İslam cihadı farklı tariflemiş. Adına farklı şeyler söylemiş. Ama bugün benim sizlerle konuşmak istediğim şu. 18. yüzyıl itibariyle özellikle maalesef alimlerimiz, he? kanaat önderlerimiz hepsini tırnak içerisinde söylüyorum. Bizi temsil eden zevatlar maalesef uşşedid. Üzülerek söylüyorum. Altını da çiziyorum. Batı nasıl bir din istiyorsa bize öyle bir din resmettiler. Katılıyor musunuz? Eyvallah. Cihadı Batılılar nasıl istediyse öyle tarifledik. Doğru mu kardeşler? Komşunla iyi geçinme de dediler. Bizde bizim alimlerimizde böyle tarifledi. Böyle anlattılar bize. Onlar nasıl bir din istediyse öyle anlattılar bize. Hatta çok muhteşem bir sözüdür onların arzuladığı bir şekilde hoşnut edecek fetvalar ve cevaplar aradık diyor bir kitabında öyle mi? evet maalesef onlar neden memnun? nasıl razı olacaklar? bunun gayreti içerisinde oldular oluyoruz tırnak içerisinde bu üzücü mü? evet halbuki öyle değil Allah Azza ve Celle onlarla savaşın dediyse, kısas var dediyse, hadler var dediyse, hudut var dediyse, zina edene yüz tane değnek var dediyse bunu söyleyen kimdir? Allah'tır. Mutlaki alime düşende nedir? Bunu korkusuzca kınayıcının kınamasına aldırmadan anlatmak ve söylemektir. Siz nasıl istersiniz efendim? Değil. Siz nasıl istersiniz ona göre söyleyelim değil. Vallahi bugünkü maalesef kanaat önderlerimiz alimlerimiz ümmetin el açıp da ağız açıp da bir şey söyleseler de amel etsek diye bekleye durdukları o alimlerin yaptığı gibi olmamalı. Nasıl istersiniz değil. Allah şöyle buyurdu. Kalallahu te'ale Fi MUHKEMİ KİTABİHİL KERİM böyle olmalı. İşte cihat, içi boşaltılan cihatta maalesef böyle bir anlayışın kurbanı. Hani muhasebeci arkadaşlar bilir. Bu işi yapan arkadaşlar var aramızda. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Onun için nasıl istersiniz efendim uygun düştüğü için aldım. Hani bir tane çok büyük bir şirket eleman, muhasebeci Eleman alımı yapacakmış şirkete. Birçok adayı aynı günde toplamış. Mülakat yapacak. İçeri giriyor. 2-3 dakika sürmüyor mülakat. Tabi salonla bekleyenler tedirginlikle bekliyor. Nasıl bir soru gibi böyle 2 dakikada çıkıyor. Nasıl bir cevap vermek lazım falan. Tabi herkes mülakattan geçmiş. En son aday içeriye girmiş. Tabi aday öncesinde girenden çıkandan şu soruyu soruyor. Diyor ki. Nasıl geçti? Vallahi çok kolay soruyor. Muhtemelen ben alınırım. İşte herkes demiş ki muhtemelen ben alınırım. Herkes de böyle bir anlayış var. En son muhasebeci yani aday şirketin sahibiyle görüşmeye giriyor. Şirket sahibi şu soruyu soruyor. Diyor ki kardeşim sorum aslında çok zor değil. Şuna cevap ver. Biz de sizi ciddi manada değerlendireceğiz. 2 artı 2 kaç eder? Diyor ki efendim siz kaç olsun istersiniz? Kaç istersiniz? Beşte beş yazayım. Altıde altı yazayım. Kaç istersin? Diyor ki işe alındın. Böyle bir adam arıyormuş. Şimdi bizim alimlerimiz de böyle. Kaç istersiniz efendim? Ne istersiniz? Cihat komşusuyla iyi geçinmek mi olsun? Yazarız efendim. Komşunla işte sadaka vermek mi Cihad-ı Ekber? Yazarız efendime dönmedi mi? Vallahi döndü. Bugün erozyona uğratılan kavramlardan bir tanesi cihat mı? Evet. Halbuki cihat Allah yolunda fi sabilillah malıyla, mülküyle, canıyla Allah yolunda Allah'ın kelimesinin önünde engel teşkil eden şeyi kaldırmak için ne yapmaktır? Mücadele etmektir. Şimdi bu bir. Hemen devam ediyorum inşallah. 2.'ye ne demiştik dostlar? Fitne kavramının üzerinde konuşacağız. Bunu karıştırmayınız lütfen hadislerde geçen ahir zamanda bir fitne gelecektir. Le, o, e, oradaki hadislerdeki kast edilen fitneden bu farklı bir fitne. Bunu biz 191. ve 193. ayeti kerimelerden anlıyoruz. Allah Azze ve Celle diyor ki El fitnetu eşettü minel katil Allahu Akbar. Vallahi bu ayet yeter. Bir insanın böyle acaba ben nerede yaşıyorum sorgusunu kendisine sormanın Vallahi yeterli olduğu bir ayettir diye düşünüyorum. Fitne, ölümden daha beterdir. İnsan canından, insanın bedeninden daha mahrem ve kutsal bir şey var mı? Yok. İslam buna önem vermiş mi? Vallahi vermiş. Hatta bir canın yok olmasının Kabe'nin yok olup gitmesinden daha kötü olduğunu biz hadislerden öğrendik. Ama gelin görün ki bu ayette Allah... Fitnenin ölümden daha da kötü olduğunu söylüyor. Daha da tedirgin edici olduğunu söylüyor. Daha da bir felaket olduğunu söylüyor Allah'a. Peki o fitne ne ola ki? Bir sonraki ayette diyor ki, 193. ayet-i kerimede, Orada da fitne kalmayıncaya kadar, din yalnızca Allah'ın oluncaya kadar savaşın. Demek ki o fitnenin ortadan kalkmasını isteyen kim? Allah Subhanahu ve Taala. Demek ki o fitne öyle bir şey ki Allah memnun değil. Allah razı değil. Allah hoşnu değil. O fitne ne biliyor musunuz? İbni Abbas ve birçok sahabe ve birçok müfessire göre fitne küfür. Allah'ın razı olmadığı hayat. Kurtubi Rahmehullah hakikaten çok muhteşem izah etmiş burayı. Küfür dinin hakim olmadığı nedir? Sistemin adıdır. Fitne de budur işte. Vallahi bu. Bugün o zaman ben bir soru yöneltsem cevabını da siz tek bir ağızdan verseniz olmaz mı? Şu yaşadığımız hayatın diğer bir adı fitne mi? Vallahi öyle. Son yılların en büyük fitnesinin adını da söyleyeyim mi? Daha önce çok söyledim bu mikrofonlar aracılığıyla. Demokrasi. Bugün Allah Azza ve Celle'nin mülkünde sözü geçen Allah değil. Fitne madem ki küfür vallahi biz bugün küfür rejimleriyle yönetilmiyor muyuz? Evet. Peki Allah razı değil. Peki biz ne yapacağız dostlar? Bu işin üzücü yanı. Vallahi yüreğimizi dağlayan bir yönü bu. Bugün maalesef fitne ortamında nefes alıp veriyor olmamız Allah'ın razı olmadığı bir ortamda yaşıyor olmamız Allah memnun değil bakınız ki Allah gidin oraya oradan fitneyi kökünden kazıyın yerine sözü geçen Allah olsun diyor o kadar önemli ama biz böyle bir hayatta yaşıyoruz sözü geçen Allah değil fitne hakim küfür hakim küfür rejimleri, sistemleri hakim ve biz bu çatırın altında yaşamaya mahkum ediliyoruz. Bu bir. İşin en ilginç yönü ve daha da acı olan yönünü söylüyorum. Peki biz ne yapıyoruz? Biz bugün bu fitne ortamından rahatsız mıyız? Bir, rahatsız olmalıyız. Ama benim anlamadığım ne biliyor musunuz dostlar? Nasıl oluyor da Fitnenin adı bu. Küfür rejimleriyle yönetilmek diğer bir adı ve Allah azze ve celle iman ettiğini söyleyen Müslümanlar olarak biz bu sistemden razı geliyoruz. Destekliyoruz. Ne diyeceğiz Allah'a? Verecek bir cevabımız olmalı. Ama en ilginç yanı ise nasıl oluyor bilmiyorum ama allem diyorlar, kalleme diyorlar. Hamiyene tabirle söylüyorum. Tekrar ediyorum. Allem ediyorlar, kallem ediyorlar. Bize bu sistemi ve fitneyi sevdiriyorlar. Bu fitneden razı olmamızı sağlıyorlar. Doğru mu? Vallahi doğru. Allem ediyorlar, kallem ediyorlar. Bize bu sistemden razı olmamızı sevdiriyorlar. Hoşnut olmamızı sağlıyorlar. Nasıl yapıyorlar? O ayrıca bir konu. Hani... Nasrettin Hoca'ya bir gün bir adam bir tanesi gelmiş demiş ki hocam Allah aşkına demiş ya sen her derde bugüne kadar deva oldun benim şu derdime de bir deva bul demiş söyle demiş ki evim dar geliyor sığmıyorum evime artık demiş ki e, taşın hocam imkanım yok ev al vallahi yok uzatmıyorum adamın ne taşınacak ne başka bir opsiyonu var evim dar. Hocam Allah aşkına beni bu sıkıntıdan kurtar. Anlatmaya çalıştığım ne? Kaygılı olmaya çalışıyoruz. Bizi bir şeyler boğuyor ama nasıl oluyorsa en sonunda razı ediliyoruz ya onu anlatacağım. Hoca diyor ki, tamam diyor. Ben senin diyor derdine derman olacağım. Hatırladığım kadarıyla senin diyor bir büyükbaş hayvanın vardı. Doğru mu? Doğru diyor hocam, var. Diyor ki ahırdan onu al beraber odanıza diyor çıkarın sizinle 3-5 gün kalsın diyor ki hocam Allah aşkına diyor lütfen bak diyor saygım sonsuz ama benimle diyor lütfen alayvari konuşma diyor ki ben zaten zor sığdığımızdan bahsediyorum ev almadığından bahsediyorum sen aşağıdaki büyükbaş hayvanını al yukarıya çıkar diyorsun diyor ki sen şimdiye kadar benim hiç boş konuştuğumu duydur mu diyor hocam duymadım diyor ki hocam vardır bunda bir hikmet Hocanın dediğini tutuyor adam. Gidiyor ağıldan büyük baş hayvanını alıyor, kaldığı odaya bağlıyor. Tabii oldu mu oda sana iyicene dar. Adam ne sağa dönebiliyor ne sola. Nefes alabildiği yok. 3 gün dayanıyor. Hocaya tekrar geliyor ki "Hocam Allah aşkına sen ne yaptın?" Diyor ki "Allah aşkına benim şu meselemi çöz. Daha bitmedi." diyor. "Hatırladığım kadarıyla senin diyor bir de küçük baş hayvanın olacaktı." Diyor ki "Evet, onu da al yanınıza." diyor. Cık. "Ya hocam bak Zaten büyükbaş hayvanı aldık Allah da nefes alabildiğimiz yok. Sağa dönüyorum onu görüyorum. Sola hareket edemiyorum. Diyor ki ya dediğimi dediğim yap. Peki küçükbaş hayvanını da alıyor. Götürüyor ki nefes alabildikleri yok. İki gün geçmiş ya da geçmemiş adam koşarak hocaya gelmiş. Hocam demiş vallahi ben böyle çözümden falan memnun değilim. Allah aşkına demiş şu meseleyi çöz. Demiş ki iyi ki geldim, ben de sana gelecektim. Küçükbaş hayvanla tekrar ağla bağla demiş küçükbaş hayvanını ağla indirmiş hanım ev boları da herhalde ya demiş elhamdülillah nefes almaya başladı demiş ya maşallah filan aradan iki gün geçmiş hoca demiş ki büyük başı da indir aşağıya ondan sonra adam demiş ki bana demiş böyle bir geniş ev lütfeden Allah'a hamdolsun <gülüyor> gitmiş hoca demiş ki Allah seni tutun altın etsin Allah ne muradın varsa versin bana geniş bir ev nasip etti Allah a. yok öyle bir şey ne oldu ne oldu Değişen hiçbir şey yok. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz nasıl oluyor bilmiyorum ama Allah'ın razı olmadığını bildiğimiz halde bu fitne ortamına razı ediliyoruz. Allah Azza ve Celle diyor ki onlar Allah Azza ve Celle'nin hükümleriyle hükmetmezse onlar fasıklardır, zalimlerdir diyor Allah. Peki ne diyeceğiz? Biz buna nasıl rıza göstereceğiz dostlar? Oyuna gelmek yok eğer ki Allah bundan razı değilse bu fitne ortamına baş eğmeyeceğiz biiznillahi teala tamam mı dostlar inşallah sonu konuşuyorum üçüncü madde neydi sömürgeci kafirlerden biz aynı mıyız farklı mıyız hani kendim yaşadığım bir tartışmayı hemen anlatıyorum oryantalistin bir tanesi üniversitedeyken geldi sizin dedi bizden farkınız yok Dedim, öğretim görevlisi dersimize giriyor. iman etmiyor. Ee, Hollandalı birisi. Dedim ki nedir? Diyor ki biz de gidiyoruz. Orayı sahipleniyoruz. Siz gidiyorsunuz. Siz de sahipleniyorsunuz. Bana diyor tutarlı bir fark söyle. Tabi Allah bize hamd, etti, hamd ediyorum Allah Azze ve Celle lütfetti. Hakikatları gerçekleri konuştuk, anlattık. Ama şimdi onu buraya yansıtmıyorum. Neyi konuşacağım sizinle biliyor musunuz dostlar? Allah Azze ve Celle İslam Risaletini şifa olsun diye göndermiştir. Doğru mu kardeşler? Rahmet olsun diye göndermiştir. Doğru mu? Peki bunu insanlığa ulaştırmanın yolu olarak ne demiştir Allah? Bunun keyfiyetinin adı nedir? Davet ve cihattır. Bunu söyleyen Allah'tır. İslam'ın, İslam ordularının cihatlarındaki tek gaye o insanlığa, dünya ve ahiret saadetini götürmektir. Şifa götürmektir. Hastalıklarına deva götürmektir. Sadra şifa olacak İslam risaletini götürmektir. Dünyada da, okbada da huzur bulsunlar diye İslam'ı götürmektir. Taqyuddin ennebheni rahimahullah İslam devleti adlı kitabında İslami fetihlerin gayesi başlığında bunu muhteşem izah etmiş. Tekrar oraya müracaat etmenizde sizlerden ayrıca İstirham ediyorum detaylarına girmiyorum. Ama sömürgeci kafirler siz söyleyin dostlar onlar niye gidiyor? Müslümanlara ait ve o beldeye ait yerüstü ve yeraltı kaynaklarını tarumahretmek için gidiyor. Ben size bazı rakamlar vereyim mi kardeşler? Sadece Bosna'ya Birleşmiş Milletler ve batılı kafirler, sömürgeci kafirler, azılı kafirler tam birkaç sene içerisinde 20 bin Müslüman bacımıza tecavüz etmişler buyurun 20 bin şu anda son 20 yılın sömürgeci kafirlerin sadece son 20 yıl onun öncesini almadım son 20 yıl sömürgeci kafirlerin müslüman beldelerini işgal ederken her 100 kişiden öldürdüğü 90'ı sivil masum halk savaş meydanında değil evinde oturuyor Çay içiyor, çorba içiyor, namazına gidiyor. Yüz kişiden doksanı subhanallah. İslam'da böyle mi? Vallahi değil. Devam edeyim. Son yirmi yıl sömürgeci kafirlerin İslam beldelerini tarumar ederken katlettiği çocuk sayısı iki milyon. Allahu akbar. Birden, 2'den üçten bahsetmiyorum. Binlerden, on binlerden, yüz binlerden de değil. 2 milyon çocuk. Altı milyonunda da sakat bırakmış ayrıca. Halbuki İslam böyle mi? Vallahi değil. Daha önceki tefsir derslerimizde buna yönelik Osmanlı'dan ben bir örnek vermiştim. Onun için detayına hiç girmiyorum. Sağ dizi ne diyorum biliyor musunuz? inşallah? Beni hakikaten okuduğum zaman mizahsen yönü var. Anlatacağım. Beni etkiledi. Meseleyi daha iyi anlamamı sağladı. Paylaşmak istedim. Sömürgeci kafirlerin bugün İslam beldelerini ne hale getirdiğini ve Toplumdaki bakış açısını yansıtması adına bu örneği paylaşıyorum sizlerle inşallah. Irak'ta, Bağdat'ta bir Amerikalı, bir İngiliz, bir de Iraklı Müslüman bir çay ocağında böyle onlar o farklı yerde, o farklı yerde, Iraklı da farklı yerde çay içiyorlar. Amerikan, İngiliz, Iraklı Müslüman. Aradan belli bir dakika geçiyor. Amerikalı'nın elinde çay bardağı var içmiş bitirmiş havaya atıyor mermiyi veriyor silahın ağzına daha yere düşmeden bardağa bir tane kurşun sıkıyor tamam parça oluyor bardak ondan sonra çay ocağındaki o halka dönük diyor ki biz de diyor biz Amerikalılar da diyor bardak diyor o kadar fazla ki bizim ülkemizde diyor bardak o kadar fazla ki bir bardakla diyor iki defa çay içmeyiz Herkes o, herkes e, ucubetle karşılıyor. Aradan 3-5 dakika geçiyor ya da geçmiyor. İngiliz de aynı şekilde bardağı havaya atıyor boş bardağı. Bir kurşunla bardağı paramparça ediyor, dönüyor çay halkına, çay evinde oturanlara. Diyor ki, biz biliyorsunuz İngilizler diyor, sahil ülkesiyiz, bizde kum çok. Kum çoksa cam da çok, cam çoksa bardak da çok, biz İngilizler de diyor. Aynı şekilde bir bardakla iki defa çay içmeyiz. Aradan 10-15 dakika geçiyor ya da geçmiyor. Bizim Iraklı Müslüman bardağı havaya atıyor. Herkes aynı hamlayı beklerken bizim Iraklı Müslüman silahı Amerika ile İngiliz'e doğrultuyor. Diyor ki Irak'ta, İslam beldelerinde, Müslümanların topraklarında, sömürgeci kafirlerden, Amerikalılardan, İngilizlerden, Sizlerden o kadar fazla var ki bir Müslüman sizinle aynı yerde iki defa çay içmez. Diyor ve gidiyor. Anlatmaya yetti mi? Allah sizlerden razı olsun. Ben aslında istedim ki bir sahabeyi örnek vereyim. Ama cihatla alakalı sahabelerin rivayetleri çok. Ama bir tane tarihi belge elime geçti. Martin Luther çok duymuşsunuzdur protestan mezhebinin kurucusu 1500'lü yıllarda yaşamış vallahi ben susacağım onun tarihinden bir sözünü aktaracağım Osmanlı İslam ordularıyla sömürgeci kafirlerin hangi maksadı güttüklerini anlatan bir rivayet anlatan bir tarihi gerçek Martin Luther yıl 1500'lü yıllar diyor ki nerede söylüyor biliyor musunuz bu konuşmayı nerede yapıyor biliyor musunuz dostlar sömürgeci kafirlerin tam böyle yöneticilerin ve kralların olduğu bir yerde yapıyor herkes var ben metni okuyayım mı müsaade ederseniz inşallah hem orijinalliğini korumuş olalım protestan mezhebinin kurucusu martin Luther'in osmanlının avrupa içlerine kadar ilerleyip ortaya koyduğu adaletli sistemle nizamla yerli halkın gönlünde taht kurması üzerine halkı acımasızca sömüren emen Kanını emen yöneticileri uyarmak amacıyla onlara ayağınızı denk alın demek kastıyla söylediği şu sözler Osmanlı hilafetinin insanlık mertebesindeki büyüklüğünü göstermesi açısından çok ilginçtir. Sizin gibi gözü doymazların, Martin Luther'in ifadesi, kendi yöneticilerine söylüyor ya. Sizin gibi gözü doymazların, toprak ağlarının, sömürgecilerin idaresi altında yaşamaktansa Osmanlıların idaresi altında yaşamak fakirlerimizin ve halkımızın adına daha hayırlı olacaktır bu söz ve sözün sahibi Martin Luther Osmanlı'nın niçin fethettiğini oraya rahmet götürdüğünün en büyük emaresidir sömürgecilerden çok farklı netice ne oluyor dostlar bitiriyorum inşallah sonlandırıyorum hani fevç fevç İslam'a girecekler diyor ya İslam dininin muntesipleri olacak diyor ya Allah neyle? Rahmet diniyle adaleti götürdüğü zaman insanlar fevç fevç bu dine e, geçecekler diyor diyor Allah. Ben de istedim ki burayı bu ayetle bitireyim tilavet edeyim ondan sonra da velhamdülillahi rabbil alemin diyelim inşallah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim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 Fevç fevç İslam'a girecek diyor Allah. Rabbim o günleri bize görmeyi nasip etsin kıymetli dostlar. Allah Azza ve celal taksiratımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun Teala. Değerli dostlar, sanırım bir duyurumuz var. Bunu da inşallah söyleyelim. Bildiğiniz üzere Teala Ramazan ayını karşılıyoruz. Rabbim salim. Ve ganim bir şekilde Ramazan'a erişmemize nasip etsin. Ee, bildiğiniz üzere Ramazan ayında tefsir derslerimizi Perşembeden Cumartesi'ye alıyoruz. Önümüzdeki haftada inşallah e, tefsir dersimizi Ramazan olması hasebiyle giriyor olması hasebiyle Cumartesi'den devam edeceğiz inşallah. Bunun ilanını yapmış olalım. İkinci bir duyurum daha var. Bu belki bundan çok daha muhim ee, İnşallah Teala Rabbimizin izniyle önümüzdeki hafta ayın 19'unda Cuma günü İstanbul'da çok hayırlı bir amel var kıymetli dostlar. Cuma namazı çıkışı inşallah Fatih Camii'nde ümmetin bir yürüyüşü, ümmetin bir haykırışı, ümmetin bir nidası olacak. Ben de istedim ki inşallah siz Tefsiril Furkan'ın mudavimleri internet başında bizleri seyreden dinleyen mudavimlerimize İnşallah bu çağrıyı yapayım. Şimdi dinledik, dinledik, dinledik. 60 küsur derstir dinliyoruz. Şimdi sizleri bir amele davet ediyorum. Hazır bulunmanızı istiyorum. O amelde kıyam ve kamet göstermenizi istiyorum. Hakikaten ümmetin yürüyüşü olacak. Ümmetin nidası olacak. Allah azza ve Celle'ye, hani Bakara suresinin başlarında konuştuk ya, işte tahakkuk ediyor. Hüccet sunabilmek için Rabbim biz hayattayken bize fırsat verdi. Haydi bakalım dinlediniz, anlattınız, amil olacak mısınız? Rabbim bizi orada buluştursun, orada hakkı söyleyebilmeyi nasip etsin. Hazirun ve Tefsirü Furkan'ın mudavimlerini orada bekliyorum inşallah. Allah cümlenizden razı olsun. Ayrıca inşallah oraya götürme noktasında işte yolculuk vesaire otobüslerin tedariki bunu geniş kapsamlı değerli arkadaşlarımızdan bilgiyi tedarik edebilirsiniz. Allah cümlenizden razı olsun inşallah. Velilhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.